126 numaralı konu Resulullah'ın Abdurrahman bin Avf'u Dumatul Cendele davet için göndermesi. Evet, Hazreti Peygamber Abdurrahman bin Avf'ı çağırdı. Hazırlan, ben seni bir askeri birlikle göndereceğim dedi ve hadisin tamamını zikretti. Bu hadiste şu da vardır. Abdurrahman çıktı ve arkadaşlarına yetişti. Dumatul Cendele varıncaya kadar devam ettiler. Dumatul Cendele Şam ile Medine arasında Tay dağlarına yakın bir kale ve köydür. Abdurrahman Dumetul Cendele girdikten